Dört ay önce nişanlandım düğüne yaklaşık sekiz ay var demiş hocam nişanlımla görüşmek için imam nikahı mı yapmam lazım nikah olursa karı koca vazifesini gerçekleştirmek gerekir mi lütfen bu soruyla bana yardımcı olun Rusya'dan sevgi ve saygılarımla demişler bir kimsenin nişanlısıyla görüşmesi için sözlüsü ya da nişanlısıyla görüşmesi için nikahı olması gerekmiyor yani. Medeni ölçüler içerisinde görüşebilir harama düşmemek kaydıyla. E, bu da nedir? Yani normal konuşma yapabilir, efendim e, medeni iki insan gibi konuşabilir. Ancak e, böyle baş başa görüşmelerin olması doğru değil. E, umuma açık yerlerde yani halka açık yerlerde e, herhangi bir e, vesvesenin dillendirilmeyeceği, dedikodunun olmayacağı, yerlerde hı hı. E, böyle konuşabilir. Yani bir aile ortamı olabilir veya bir e, pastane olabilir, e, kafeterya gibi bir yer olabilir. Yani e, halka açık yerlerde böyle normal konuşabilirler. E, sözlerine dikkat etmeleri gerekir. E, müstehcenliği çağrıştıracak söz ve davranışlardan uzak durmaları gerekir. E, diyelim ki bir nikah aktı yaptılar. yani Tavsiye edilmiyor bu tabii ki. Resmi nikah olmadan Böyle bir nikahın yapılması tavsiye edilmiyor ama buna rağmen böyle bir nikah yapılmışsa bizim kendilerine tavsiyemiz e, karı koca e, ilişkisinde bulunmamaları. E, e, düğüne kadar yani gerçek düğüne kadar hı hı. E, böyle bir ilişkide bulunmamalarını kendilerine tavsiye ediyoruz. Yani koca burada e, eşini zorlayamaz nikahımız var diye zorlamaması gerekir. Kadının da efendim bunu kabul, nikahımız var diye günaha giriyoruz diye kabullememesi gerekir. Çünkü böyle bir durum olduğu zaman bir defa mağduriyetler ortaya çıkabiliyor. Özellikle bayan. Evet özellikle bayan açısından mağduriyetler ortaya çıkabiliyor. Sonra evlendikleri zaman, evlendikleri zaman onların en mutlu günüdür. Dolayısıyla bu zifafı evlendikleri güne saklamalarını biz tavsiye ediyoruz.